Allahü Elhamdülillahi Rabbil Alhamdülillâh Rabbı Alâmin. Rahmeti ﷻ tüm mahamet. ve ﭘi ve la azim والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وخصفه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين أما أل بعد فألموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث بكتاب الله فأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشر الأمور محتفاتها وكل محتس بكار kılle balalale ve kılle balaletin ve ve fakinler ve bizden müktesip eden nebi sallallahu aleyhi ve sellem أنه قال إن جبريل جاء ليدس في ثمن فرعون قينه خشية لا إله إلا الله الله الله فيما قال Aleyhisselam Kardeşlerim, allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ikramı ve ikisanı dünya ve ahirette gününüzün üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Şu mübarek akşamımızı, cuma gecemizi, cümlemiz hakkında hayırlarak elmenize vesile eylesin. Peygamberimiz Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi eftal salavat ekmel kahiyyat teslimat Hazretleri'nin mübarek hadis içerisinden bir nebze, bir temel okuması için toplanmış bulunuyoruz. Takip ettiğimiz kitap Ramuz-ül Ehadîs hadis kitabı. Bu eserin sayfasında sayfasındayız. Hadis-i okunmasına başlamazdan önce sevgimizin, saygımızın ifadesi olmak üzere bağlılığımızın nişanesi olmak üzere başka Peygamberimiz Aleyhisselam hazretlerine hediye olsun diye sonra cümle alimin ve ashabının ve etbabının ve ashabının ruhlarına ayrı ayrı gele üzere olsun diye Sair Enbiya ve Nubterin ve cümle Evliya Allah'ın ruhlarına ve hasleten i̇mmet Muhammed'in mürşitleri olan ve resi-i enbiya olan Meşayif-i İzam ve Meşayif-i Turuk'a aliyyemizden ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere tüm mescid-i şerife cem olmuş olan, siz sahiblerimizin ahirete geçmiş olan Cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bu okuduğumuz kitabı Yavvan Cümleyi Ahmet Siyahat'ın efendi olduğumuz hazretlerinin kendisinden seyir Mehmet Sahih Kutsuzluca efendi hazretlerinin cümlemizin kendilerinden okuduğumuz ilim, seyir aldığımız hazretlerimizin hukuklarına bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emez tarih olan bütün hadis alimlerinin, ralilerin, kitapların basılmasına, yayılmasına, sevap olanlarının yoklarına hediye olsun diye. Fihazsa beldemizde mevzum bulunan Evliyaullah'ın, Allah'ın i alimlerinin, uh haciz-i sultanın, sayın salihlerinin yoklarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürür son nefeste iman-ı kamil ile geçip huzur-u izzesine i razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha ilk İhlas-ı Şerif okuyalım ruhla mehidiye evleyelim öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim Şimdi birinci hadis-i şerif şöyle i̇bn Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş İbn-i ve müstedirekten mevcut ''İnne Cibrilacca'ale yedi süfife müfir avnettin'' İbrahim aleyhisselam firavunun ağzına çamur doldurup duruyordu. Çamur tıkıp duruyordu. "Haşyeten yekulu la ilahe illallah ve yerhamuhullah. La ilahe illallah." derdi. De, Allah da ona bu sözü söyledi diye merhamet eder diye söyleyemesin diye çamur tıkıp duruyordu. Biliyorsunuz Firavun batıl bir dil üzerinde. Kendisini ilah sanıyor. Mısır halkına kendisine tapınmalarını emrediyor. Bu hususta icbar ediyor. Eğer benden gayrı Tanrı ihtiyaç ederseniz, asarım, keserim, ayaklarınızı, kollarınızı parçalarım, çaprazlamasına keserim, turma dallarına asarım. Tehditleri böyle. Şu mülkler benim değil mi? Falan böyle konuşuyor. Kendisini, yani insanın olabileceği zalimliğin en yüksek mertebesi. Kendisini tanrı sanması. Başkasını kendisine taptırması. En kötü şey. Tabi, Allah-u Teala Hazretleri, peygamber göndermiş, hak yolu öğretmiş. O peygamberine mucizeler göstermiş, göndermiş. O peygamber, mübarek zat-ı şerif mucizelerini göstermiş. Allahu Teala hazretleri birden helak edememiş. Seneler senesi kıtlık vermiş, afetler vermiş, musibetler vermiş. Ne zaman ne zaman bir musibete uğradık uğramışlarsa o zaman biraz yola gelir gibi olmuşlar. İşte gelmişler Hz. Musa'ya Rabbine dua et. Eğer üzerimizden bu azabı kaldırırsa o zaman sana mutlaka inanacağız. Mutlaka seni tesdik geleceğiz demişler. Ama azap kalkınca rahata erince gene yan çizmişler. Firavun ve kavmi yaptıkları bu. Firavun efendim Musa aleyhisselamın tebliğine tam duymuş. Firavun'un hanımı Müslüman olmuş. Kaviminden bazı kimseler Müslüman olmuşlar. Kendisi Gerçekleri gördüğü halde, gözünün önünde mucizeler cereyan ettiği halde imana gelmemiş. Ondan sonra da Müslümanları tazike devam etmiş, müminleri, imanlıları tazike devam etmiş. Onlar da kaçmışlar, ne yapsınlar, boynları büküp mazlum kimseler. Haklılar ama ellerinde güç kuvvet yok, öteki zalim zorba, elinde ordular, imkanlar. Onlar kaçmış, kaçanı bıraksa ya, kaçanın da peşine düşmüşler. Efendim, hadi bakalım onlar yaya berikiler atlı, tozu toprağa katarak arkasından yetişmişler, denizin kenarında yakalamışlar Müslümanlar. Ötekiler kaçmaktan başka bir şey yapmıyor. Sözü kabul ettiremediler, hak sözü dinlettiremediler. Ne yapsınlar? Ötekilere de bir zarar verdikleri yok. Kaçıyorlar. Gale ashabı Musa inna le Musa Aleyhisselam'ın ashabı dediler ki, eyvah! Mutlaka yakalanacağız. Yol bitti. Önümüzde deniz su, arkamızda düşman tozu toprağa birbirine katarak koşturup atıyla sürüp geliyor öldürmeye geliyor bizi. Eyvah yakalanacağız. Gâle kella Musa aleyhisselam dedi ki asla innemâ iye rabbî <seyeh> değil Rabbim yanımızda o bize yol gösterecek. Yakalanmak yok. Böyle şey yok. Bir çare görünmüyor ama iman, peygamber Allah'ın peygamberi vaadine inanmış Mutlaka Rabbim bir yol gösterecek. Allah-u Teala Hazretleri vahy ediyor. Diyor ki, ya Musa, elindeki asayı, vur bakalım şu deryayı. Asayı deryaya vurduğu zaman, 12 kabilelermiş. 12 kabileye, 12 tane yol açılıyor deryada. Tekane küllü türkün tabdil azim. Koca cadde gibi yollar. Geçiyorlar öbür tarafa. Musa aleyhisselamın arkasından kovan, firavun geliyor atlarıyla, ordusuyla bakıyorlar ki o yol açılmış, su çekilmiş, su çekilmiş, kavim bir tarafa geçiyorlar, hadi peşinde. Geçiyorlar ama geçerken su yükseliyor, yol kapanıyor, çat, efendim, boğuluyorlar. Tam boğulduğu zaman, boğulacağı esnada, hatta ederek etrekehlu verakı, boğulma kendisini yakaladığı zaman, diyor ki, filan, la ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail ve emminez. Beni İsrail'in inanmış olduğu Tanrı'dan, Allah'tan yani, gayrı bir ilah yok. Ben de buna inandım, kabul ediyorum. Diyor o anda, diyor ama al anne, şimdi bakın başına geldi. O kadar zulmettin, o kadar haksızlık ettin, bu kadar zulümle, bu kadar şeyle vakit geçirdin. Ondan sonra ölüm anında herkesin gözünden perde kalkacak zaten. Ehli cennet, cennetteki makamını görmeden, ehli cehennem, cehennemindeki azap yerini görmeden canını teslim etmeyecek. Herkes e, ahiretteki makamını, mekanını, mahallini görüp öyle göçecek. O elbet gözünden perle kalkınca la ilahe illallah diyor ama iş işten geçti. Onu diyemesin diye ağzına Cebrail aleyhisselam çamur tıkanmak tık tık tıkıyor ki söyleyemesin diye. Tabi allah Teala Hazretleri müsebbibul esbab sebepleri de hareket ettiren sebepleri de ortaya koyan, sebepleri de yaptırandır. Yani cümle işler Hâlık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sana bir çöp teplenir. Yani Allah Teala Hazretleri dilemese bir yaprak, bir dal, bir çöp kıpırdayamaz, saman çöpü kıpırdayamaz. Her şey Allah'ın müsaadesiyle, emriyle, fermanıyla, dilemesiyle, gücüyle, kuvvetiyle oluyor. La havle, Vera kuvvet illâ Güç ve kuvvet, tahavvül efendim, dönme, efendim bir işi başarma hep Allah'tan. Yani o da Allah'ın meleği. O da Allah'ın meleği. Allahü Teala hazretleri tabii öyle nasıl, öyle buyurmuş, ondan öyle yapmış oluyor. Allahu Teala hazretleri bizi geçmişlerden ibret alanlardan eylesin. Ömrümüzü geçiriyoruz bir yolda her dem hatadır karımız demiş şair. Çok hoşuma gidiyor. Her dem, yani her zaman hatadır, kusurdur, kabahattır, karımız Her dem hatadır, karımız Yani her zaman işimiz hatadır. Ker Farsça'da iş demek. Efendim, çekar mikuni derler. Yani ne iş yapıyorsun? İş demek. Yani işimiz her zaman hatadır ama bir de ker Türkçe de yani alışverişten alışverişten elde edilen fazla kazanç manasına ne gelir? Türkçede bir de şair ikili söylüyor. Her dam hatadır kârımız. Yani bir kâr ettiğimiz yok orada da. hep ziyan. Kâr yerine hep ziyan kazanıyoruz. Hep hata işliyoruz demiş oluyor ki gerçekten de hatamız, kusurumuz, kabahatimiz çoktur. Her zaman hataların içindeyizdir. Rabbimize güzel kulluk edemedik. Ömrümüz geldi geçti. Kabahatlerle dolu o defterimizde o karalar durursa, o yazılar durursa, onlar mahşerde açılır da okunursa bizim halimiz nice olur? Rabbimiz settaru uyup, yani ayıpları örtücüdür, gaffari zunub, yani günahları mağfuret edicidir. Rabbimizin lütfundan, kereminden dileriz ki bizim eski günahlarımızı affeylesin, mağfuret eylesin. Şu defteri amalimizi, şu mübarek Cuma akşamı hürmetine her türlü günahlardan, her türlü menfi kayıtlardan park eylesin. Bize anamızın bizi dünyaya getirdiği zaman nasıl günahımız yok idiyse bebek iken dünyaya geldiğimizde öyle günahlardan park eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de bize izan, akıl, insaf ihsan eylesin. Bunca nimetleri bize bahşeden Rabbimize, bizi Müslüman eden, bizi Peygamber Efendimiz gibi peygamberlerin seyidi olan o zat celil'e ümmet eden, bizi Müslüman yaratan, yaşatan Rabbimize şükranla olarak güzel kulluk etmeyi edip arif, zarif müminler olarak şey yapmayı, yaşamayı nasip eylesin. Kimseye zulmet etmesin. Elimizden kimseye zulüm, haksızlık çıkmasın. Ömrümüzü böyle rızası yolunda salih ameller işleyerek, ümmeti muhammede faydalı işler yaparak geçirmeyi Rabb'ımız nasip eylesin. İşte dünya geldiği işte geçiyor. Kimimizin efendim yaşı kim bilir nereye geldi. Hepimiz kendi yaşımızı biliyoruz. Diğer hadisi şerif şöyle. İnna hakan alellahi şey en la yerfa'a şey'en min umurid dünya illa vallahu Bu da Buhari'de, Ebu Davud'da, İbn Hibban'da, Tara Kutnide Nese'ide olan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İkinci hadis-i şerif. İnne hakkan عَلَى Allah'ın üzerine haktır. Yani Allah muhakkak yapar demek. Muhakkak öyle yapar. Hak gerçek olarak onu öyle yapar. Nedir bu Allah'ın üzerine hak olan, yapması muhakkak olan şey? en yerfa يَرْفَأَ شَيْءًا مِنْ dünya. Dünya işlerinden herhangi bir iş ki onu kaldırmıştır. O kaldırdığını tekrar aşağı indirmek o haktır. Muhakkak öyle yapar. Yani Biraz Türkçe'ye göre garip olan ifadenin akışı. Arap dilinin özelliği bu. Allahu Teala Hazretleri dünyada, dünyaya ait bir şey. Neyi kaldırmışsa onun kaldırtığına falan bakma. Gene onu apor edecek. Gene baş aşağı edecek. Yani bu dünyanın kendisinin bir kıymeti yoktur. Kendisine ait işlerinde bir kıymeti, değeri yoktur Rabbimiz'in indinde. Bir başka hadis-i şerifte geçmişti ki, Allah Teala Hazretleri şu dünyayı yarattığı zamandan bugüne gelinceye kadar diyor Peygamber Efendimiz şu dünyaya rahmet nazarıyla severek bakmadır dünyaya. Mescitler hariç. Çünkü bu dünya nedir ki? Bu dünyanın metaı nedir ki? İnsanların birbirleriyle didiştikleri servetler efendim, kavgalar, gürültüler, efendim, zulümler, haksızlıklar işte gazeteler, işte radyolar, işte televizyonlar okuyorsunuz. Dünya dediğiniz ne olduğunu görüyorsunuz. Didik didik didik didik Müslümanlar birbirlerini pamuk dider gibi Müslümanlar bile didiyor. Öteki kafirlerin artık halini ne görüyorsunuz? Panama'da Orta Amerika'da bilmem Küba'da Afrika'da bilmem Güneydoğu Asya'da bilmem şurada burada. İnsanoğlu böyle işte bu dünyanın geçici lezzetlerine almıyor. Halbuki kıymeti yok. Şimdi birisi size güzelce paket yapsa getirse şu dışarıdaki çamurdan bir paket güler misiniz kızar mısınız ne yaparsınız bilmem ya bu çamur her yerde olan bir şey bir işe yaramaz yani sen bunu ne diye bana paket ettin hediye diye getirdin bu nedir ki der yani e, niye değer vermiyoruz her yerde bulunduğu için hiç işe yaramadığı için hor hakir olduğu için dünyada hor hakir olduğundan efendim Allah Teala Hazretleri burada neyi yükseltmişse alçaltılacak. Bu dünya mevkilerin makamların kıymeti yoktur. Bu dünyanın efendim alkışlarının kıymeti yoktur. Bu dünyanın zevkinin, safhasının, içkilerinin, alemlerinin, efendim eğlencelerinin, çalgılarının, şeylerinin insana hoş görünüyor. Kıymeti yoktur. O yükselen şeylerin hepsini Allah tekrar yerin dibine geçirir. ve Kıymetli olan nedir? Burada kıymetli olan ahireti kazanmaya yarayan şeylerdir. Çünkü ebedi hayatı kazanıyor insan. Namaz kılabildin mi? Çok şükür. Hakkın yolunda yürüyebildin mi? Çok şükür. Helal lokmayla beslenebildin mi? Çok şükür. Ama araban yok, ama köşkün yok. Helal lokmayla besleyebildin mi çocuğunu? Elhamdülillah hocam, alnımın teriyle kazandım. Haram yedirmeme dikkat ettim. Kusurum varsa Allah abl e ne güzel. Dünya nedir? Dünya küldür ma elhâke en zikri mevlâke fehiyye dünyâke. Seni Rabbının zikrinden, ibadetinden ona güzel kulluk yapmaktan iyi Müslüman olmaktan alıkoyan ne varsa o dünyadır. Dünya bizatihi kötü değildir. Yani bizatihi sadece bir alettir, vasıtadır. İnsan bu dünyalığı bu dünyayı ahiretini kazanmakta kullanıyorsa ne güzel nimetit daru et dünya ne güzel yurttur dünya ahiretine hazırlananlar için ama ahireti unutanlar için ne kötü yerdir dünya ahireti unutturuyor adam dalmış zevkine sefasına dünya hatırına gelmiyor geçen gün gazetede var meşhurun birisi anlatıyor ilk defa bilmem 17 yaşında filanca kötü yere ilk defa gittim bilmem ne bilmem ne bakıyorsunuz vah yazıklar olsun. Hünermiş gibi boy boy koca bir gazeteye koca bir gazetenin şeyine bir de yazmışlar. Kabahatini yazmış yani. En, en kötü kabahatini en adi kabahatini yazmış. Şunu şöyle yapmıştım böyle yapmıştım. Aldanıyorlar. Pek çok insan bu dünyanın parasına aldandı. Pek çok insan bu dünyanın mevkine aldandı. Pek çok insan bu dünyanın hayatının fani olduğunu anlayamadan ölüm şıp. Geliverdi. Ecel aman vermez. Yani vakti geldi mi yakaladı mı aman biraz daha bana müsaade et de tevbe bak. Hacca gideyim, namaz kılayım, zekatlarımı ödeyeyim, hacımı ifa edeyim, tevbeken kul olayım, cami yaptırayım. Geçmiş olan Hiç aman vermez. Vakti geldi mi, kara kuşun, şahinin böyle civcivin üstüne çullandı gibi bir çullandın gittin. Gitti. Ne zaman olacağı da belli değil. Yaşa göre de değil. Yaşa göre de değil. Allah bizi dünyanın fani lezzetlerine aldanmayanlardan eylesin. Etrafımızda birçok insanın halini görüyoruz. Ondan ibret alanlardan, ahirete hazırlananlardan, açık göz olanlardan eylesin. İnna hayra't tabi'e yine raculun yuqalu lahu üveys ve lahu validetun fe biha berrun لو اقسم على الله لابرره وَكَانَ بِهِ بَيَادٌ فَنْ نُرُوهُ فَلْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ Hz. Ömer radıyallahu ahten rivayet edilmiştir. Müslim'de olan bir hadis-i şerif. Hz. Ömer'e kadar gidiyor bu Üveys el-Karani hakkındaki rivayetler. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz'in asr asrında onu görüp onun sohbetine ermiş olan kimselere sahabi deniliyor. Cem'i sah veya sahabe oluyor. Yani Ashab da geliyor, yani Peygamber Efendimizin sohbeti şerefine ermiş mübarek insanlar demek. Ondan sonra olan gelenlere tabi deniliyor, çünkü onun arkasından geliyor. O, o neslin arkasından gelen nesle tabi in deniliyor. Peygamber Efendimizi görememişler, sohbetine erememişler ama onu görenleri görmüşler, gene yakın zamanda. Onların arkasından gelen nesle de tebe tabi deniliyor, tebe tabi yani tabiini görebilmiş olanlar oluyor. Hadis-i şeriflerde buyurmuş Efendimiz, hayırlı kuruni karni zamanların, devrelerin devirlerin en hayırlısı benim devremdir. Ondan sonra ben yaşayanların devresidir. Ondan sonra onların arkasından yaşayanların devresidir diye buradan bu üç neslin fevkalade şerefli insanlar oldukları anlaşılıyor. Burada deniliyor ki, Hazreti Ömer'den rivayet edilmiştir. Diyor ki, Kabe'nin en hayırlısı yani Kabe'den sonra gelen insanların en hayırlısı bir adamdır ki ona Üveys denilir. Raculun yukarıdaki Üveys ve lahu vanidetü ve ve huve, huve biha berru. Onun bir tek anacığı vardı. O ona çok itaatli, sadık, muti, saygılı bir evlat idi. Peygamber Efendimiz'in şöhretini duyduğu rivayet ediliyor. Yemen'den kalkıp Peygamber Efendimiz'i görmeye gelmiş ama validesi demiş ki, görürsen gör, bekleme çabuk gel. O da o sırada Peygamber Efendimiz'i görememiş, yani olmadığı bir zamana denk gelmiş, validesinin sözünü tutmak için fazla beklemeden geri dönmüş. Lev اَقْسَمَ ala اللّٰهِ لَا Eğer bir şeye yemin etse Allah'a, Allah onun yemini doğru çıksın diye o dediğini öyle yapar. Yani hatırını kırmaz. Şimdi bu husus, bu sıfat Allah'ın evliyasına mahsus bir efendim sıfattır Başka hadis-i şeriflerde de geçiyor. Bu insanların efendim kıymeti üstündeki elbiselerle değildir. Efendim mevkisiyle, makamıyla değildir. Takvasıyladır. Yani Allah indinde insanların en üstünü. Efendim, takvası en çok edebi, en çok terbiyesi, ahlakı en yerinde olanlardır. Ve üzeri gösterişsiz olsa, fakir olsa, bir gün Peygamber Efendimiz Mescitteki insanlara de birisini dedi ki, Sahadesinden bir zatı muhterme, şu Mescitteki en yüksek, en hayırlı, en birinci insanı göster bakalım sana göre. O da şöyle kalabalığa baktı, şu dedi, giyimi, kışımı, yerinde bir kimseyi gösterdi dedi ki en aşağı hor, akir olanını göster dedi. Gene şöyle mescidin içine baktı. Ar kenarda şöyle elbiseleri hırpani bir kimse gördü. Şu dedi. Dedi ki yani şu senin beğenmediğin şu senin ilk beğendiğinden bin tanesine bedel dedi. Peygamber Pışkınlığın içten belli olmuyor. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki rubbe eşase ahbere nice saçı başı dağınık, üstü başı tozlu kullar vardır. Neden? Suudi Arabistan'ın halini düşünelim. Güneş çok. Kum fırtınası çöl her taraf. Su yok. Bizim bu diyarlarımızdaki gibi böyle şarıl şarıl hamamlar, çeşmeler şeyler. Fakir ahadi. efendim Yoldan geldiği zaman terler. Efendim, çölün komuğu şeyi üstüne şey yapar. Şöyle yapsa ter akar. Her tarafı toz topraktır. Saçlarının kumlar doldur, efendim, dalatır filan. E tarak yok, elbise yok. Yani böyle dikimli elbise filan nerede bulacaklar? Üstlerine bir örtü var, bellerine bir peşman böyle gezinirlerdi. Terziyi nereden bulacak? İneyi nereden bulacak? İkişi nereden bulacak? Kumaşı nereden bulacak? Tüm şeyler böyle basit şeylerle giyinirlerdi. Bazı sahabi de kesilen kurbanların hayvanların derilerini biraz işte temizleyebilse, temizlerdi. Onlardan kendilerine giyim yaparlardı üstlerine. Post yani. Posttan giyim yaparlardı. Yağmur yağdığı zaman kokardı. Hani ağıl ağıl, koyun ağılı kokar gibi kokardı. Hatta bazı kimseler demişler ki, Peygamber Efendimiz'e bizi bunlarla bir tutma, bize ayrı meclis kur. Yani biz şöyle haysiyetli kabile reisleri, kuvvetli, Efendim, zengin insanları şöyle bir ayır bize bir mevki, birinci mevki istiyorlar yani. Peygamber Efendimiz'e ayet-i kerimede bildiriliyor ki onlarla beraber ol. Onlardan gözünü ayırma, onların arasından ayrılmak. Çünkü Allah indiğinde post giymek, atlas giymek meselesi değil. Kalbin temizliği önemli. Hepimizin bildiği bir şey. Efendim, nice böyle saçı başı dağınık, üstü başı tozlu insanlardır. Ne olur böyle insana, kimse itibar etmez. Efendim, konuşsa Sözünü kimse dinlemez. Ötekisinin sözünü dinlerler. Buyurun efendim. Tamam efendim. Evet efendim. Haklısınız. Hakikaten. Mahzla hakikati ifade buyurdunuz efendim. Ne hikmetli konuşuruz efendim. Dalkavuklar başlar böyle şey yapmak. Ötekisinin sözünü kimse dinlemez. Adamcağız evlenmek istese kimse kızını vermez. Ne iş yaparsın? Kaç, kaç para maaş alırsın? Efendim bilmem bir sürü şey. Ee, kızını vermez. Sonra öyle ama Allah'ın sevdiği kullar. Lev ekrema lev aksema Allah'a Eğer Allah'a bir şeyle yemin etse Allah yemini doğru çıksın diye onun istediğini yapar öyle olur. Yarın yağmur yağacak vallahi dese mesela. Yarın Allah o kulunun hatırı için yağmur yağdır. Allah ininde öyle bakılır. Allah bizi yanında makbul olanlardan eylesin. Dünyada da şerlerden, işlerden korusun. Sekere bihi beyadun onun bir Derisinde aklık vardı. Bu derideki aklık abras denilen bir şeyde bir rahatsızlıktır ki böyle insanlara abras diyorlar. Deri fazla güneşten, hararetin şirketinden, ultraviyelerin fazlalığından dolayı bir rahatsızlığa uğruyor. Sonunda deri kanserine dönemiş. Allah korusun bazıları. Allah etmesin. Yani bir rahatsızlık ki böyle alaca, derisi bazı yeri esmer, güneşe yanmış, bazıları da ak olmuş. O tarzda onda da o zatta da öyle bir aklık vardır diyor. Tem, e, elinize geçerse o mübarek siz görürseniz yani mülaki olursanız söyleyin size tevbe istiğfar eylesin. Duası makul bir kimsedir demiş oluyor. Allah evliya Allah'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Evliyanın kerameti haktır. Yani Allahu Teala Hazretlerinin onlara ikramı ve ikramı dolayısıyla olağanüstü bir takım meziyetlere sahip olması haktır. Allah her şeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften deliller tamamdır. Ehli Sünnet <gülüyor> ülemamız ittifak etmişlerdir. Şimdi kim yapmışsa bilmiyorum. Ankara-İstanbul yolunda yere ile bu hamam arasında güzel çamların arasında derenin dememinde dere akıyor vadiden. Yavaşça çamların altından bilek gibi bir su çıkıyor şarıl şarıl şarıl devamlı yapıyor böyle mutlu, şey, kum, mutluğu falan yok çok su akıyor oraya çeşme yaptırmış birisi yazmış üstüne yazılan veysel Karani Çeşmesi diye Reysel Karani Çeşmesi diye İyi güzel, adı güzel, suyu güzel, manzara güzel çayırı güzel falan biz de arada gelip giderken orada duruyoruz baktım bu seferinde kenarda içki şişeleri bazıları da orada çeşme başı çayır diye içkiyi almışlar, orada içki alemi yapmışlar. Sonra ne ya dedim, şuraya bir çeş çeşme var madem bir de acaba kimden izin almak lazım? Şuraya bir mescit yapsak etrafını çevirsek mescitler utanırlar da belki burada içki içmezler. Çünkü Veysel Karani denmiş, efendim mübarek bir zatın ismi konulmuş oraya, e, ayıp oluyor yani orada her yerde ayıp oluyor da Oraya hiç yakışmıyor. Sonradan ehli hayır maşallah bir güzel kubbe kondurdular oraya. Güzel bir çeşme yaptılar. Bir cami yaptılar. Abdest alma yerleri oldu. Güzel bir yer oldu. Allah bizi sevdiği kullardan eylesin. Sevdiği kulların şefaatinden nail eylesin. Onların zümresinden ayırmasın. Sevdiği kulların cennete gidecek. Ne büyük hasret ki eğer eğer cehennemde yanmasa olur. Cennette sevdiklerinden uzak kalmak, kenarda kalmak bile yeter insan azap olarak. Bütün iyiler orada o insan girememiş, kenarda dışarıda kalmış. Allah bizi o iyilerden ayırmasın, cennette onlarla beraber eylesin. İnne da'vetel mer'i mustecabetun li ahihi bi zahril gaybi inda ra'sihi melekun yu'emminu ala du'aihi kullama taalehu bi hayrin qale amin ve bi misli zalik. Ebu Terda radıyallahu anh ve Ümmü Terda radıyallahu anh'a da müştereken rivayet rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İnne da'vetel mer'i mücâbetün. Kişinin ettiği dua makbuldür, mücâbettir Allah tarafından Makbuldür, müsaadettir. Allah tarafından kabul görür, icabet görür. Kimi li <gülüyor> Müslüman kardeşini yapıyor du'a ne zaman bir <gülüyor> lahil Arkasından kayıp arkasından yani o kardeşinin yüzüne karşı değil de. O yokken onun arkasından ''Ya Rabbi şu kardeşimi çok seviyorum, sen şuna hayırlar ver, hastalığına şifalar ver, dertlerine devalar ver, her işine rast getir.'' Dünyada hayretle mesleyle, hani seviyor, arkasından dua ediyor, yüzüne karşı değil, arkasından yapıyor. Arkasından <gülüyor> yaptığı böyle duaya, Allahu Teala Hazretleri icabet eder, yani o duayı kabul eder. ''İnne muhakkattir, sa'r-ı demmel'i'' kişinin duası ''müstecavetin'' makbuldür, müstecaftır. لِيَسْيِهِ لِيْزَهِذِ الْقَيْبِي Müslüman kardeşine yaptığı dua beddua değil, güzel dua. Güzel dua, heyabında yaptığı dua maklum. لِيَسْيِهِ Başının yanında melekim, bir melek vardır. يُعَنْ مَنُوا عَلٰى دُعَيْهِ O dua edince o melek amin der. O melek, melek amin der. كُلَّمَا دَعَلَهُ بِخَيْرِمْ قَالَ آمِنْ O'na ne zaman ayırla dua etse amin der, vele ki bir misli de olasın. Arkasına bakın nasıl geliyor, sana da Allah bunun mislini versin. Yani onlar istediğin şeyin bir mislini de sana versin der melektir. Başlı yerlerde haberlerle geçmiştir ki, meleğin duası evet olasın. Melek, Allah'ın makbul kulu demek, günahsız kulu demek, Allah'a muti varlıklar demek, nefisleri yoktur, şeytana uymaları yoktur, emir tutarlar, sözcümlerler. Melekler bir şeye dua etsinler, meleklerin duası duasını resetsinler, evet duası mahkuldür. İşte o melek de ona öyle dua ediyor. Muhterim kardeşlerim, bu işin bir kurnazlığı var. İşin kurnazlık var. madem iş böyleymiş, bu işin kanunu madem böyleymiş, o zaman ben size dua edeyim, siz ona dua edin arkamızdan. Benim size duam kabul olacak, sizin bana duanız kabul olacak. Bitiyor işte değil mi? Yani, herkes kardeşine dua etsin Peki, bu mükafat niye? Niye Allah bu duayı, öteki duaları ya kabul eder ya etmez. Belki başına çalar, yüzüne çalar, reddeder. Zaten dua belki yanına çıkmaz Rabbimizin. Göğün melekleri bazı duaları durdururlar. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki, bana salatu selam getirilmediği zaman dua du asılı kalır. Peygamber Efendimiz'e saygı duyacak, salatü selam duanın makbul olması için. Bazı duaların hiç reddolmadığı şey yapılıyor. Bu dua böyle reddolmuyor. Neden? Allahu Teala Hazretleri bizim birbirimizi sevmemizi istiyor. Bizi birbirimize kardeş etmiş. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ Müslümanlar sadece ve sadece birbirlerinin kardeşidir. İyi ama biz uslanmıyoruz ki, anlamıyoruz ki, anlayışımız kız. Allah bizi kardeş etmiş, seni benimle, onu onunla Kardeşiz, hiç kardeşliğe sığmaz işimiz. Bu sefer, hani çocuklara evladım yaramazlık yapma bak. Uslu durursan şeker vereceğim, çikolata vereceğim, sakız vereceğim diyoruz ya. Demiyor muyuz? <gülüyor> Bu sefer mükafat koyuyor, büyük mükafat koyuyor Allah-u Teala Hazretleri. Yani hakkında dua etmek, hayır düşünmesini sağlamak için bak, o zaman duası makbul oluyor. <gülüyor> Lep demeden leplebi'yi anlayalım, birbirimizi halisane sevelim. Bir başka hadis-i şerifte geçtik ki, <tık> nazarul nazarul racul ilâ ekhihil muslimi hubben ve şevkan ileyhi hayrun min itikâfi senetin fi mescidi haza. <tık> Rivayetine baktım bir şeylik var mı diye, rivayetinde hiç böyle bir e, menfi ifade bulunmuyor hadis-i hakkında, senede hakkında bir şey yok. O şimdi okuduğum hadis-i şerifte buyurmuş ki Rabbim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın, Müslüman kardeşinin yüzüne severek, şevk duyarak, iştiyak duyarak, severek bakması, nazar eylemesi, severek bakıyor, içten severek bakıyor. ''Şu benim mescidimde bir sene itikaf etmekten daha hayırlıdır.'' buyurdu Peygamber Efendimiz. ''Şu benim mescidim'' dediği Medine-i Münevvere'deki mescidi. ''Şu benim mescidim'' dedi Medine-i Münevvere'deki mescidinde itikaf ne demek? İtikaf demek, bohçanı alıp mescide gelip mescitte ikamete, ibadete niyet etmen demek. Evinde değilsin, hanımın yanında değilsin. Efendim, gündüzleri oruç tutuyorsun, geceleri ibadet ediyorsun, tesbih çekiyorsun, mescitte kendini ibadete adıyorsun. Kapıdan içeri girmişsin, tamam ben günlerimi, vakitlerimi ibadetle geçireceğim diyorsun, buna itikaf da. <gülüyor> Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Yani evinden çıkar, hanımlarından ayrılır, mescitte yerleşir, mescitte gece gündüz kalır, yatar, kalkar, ibadet eder. O Ramazan'ın son 10 gününün hayrını, ferik, bereketini biz de efendim şey yapalım diye, bize numune olurdu bu ibadetleriyle, taatleriyle. Bir sene böyle ibadet etmekten daha hayırlıdır diyor. Müslüman'ın, Müslüman kardeşinin yüzüne severek bakması. Hadis-i Şerfi'nin bak. Peki, Peygamber Efendimiz'in mescidinin özelliği nedir? O mescidin özelliği, orada yapılan ibadetlerin başka yerlerdeki ibadetlerden bin misli daha sevaplı olmasıdır. Orada bir namaz kılarsan başka yerde kıldığının bin misli olur. Yani bin kere kılmış gibi olur. Orada bir sene ibadet edersen başka yerde bin yıl ibadet etmiş gibi olur. Onun için bu husustaki hadis-i şeriflerin adedi pek çoktur. Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi en akıllı, en karlı işlerden biridir. Her ibadetimizin bir kenarında, kıyısında eksikliği, kusuru vardır. Bir yani sakatlığı vardır. En uygun şey, Allah için sevmek, kardeşine kardeşlik yapmak, dostluk etmektir. Bizim bu devirde unuttuğumuz bir şeydir Eskiler bunu biliyorlardı. Eskiler bu hadisi şeriflere göre birbirleriyle öyle güzel kardeşlik ediyorlardı ki, İmam Gazali Hazretleri anlatıyor, bir hayvan kesilmiş, fukaranın birisine başını vermişler. Ne yapacak? Derisini yüzecek, fırına sokacak, pişirecek, küllerin arasında orasını burasını döndürecek, Yanağını yiyecek filan, dilini yiyecek, baş eti yani. Ucuz şeyde de hale gittiğin zaman, yani koyun etine nispetle daha ucuz oluyor. Zahmetli olduğundan, herkes şey yapmadığından. Şimdi adamın çok çocuğu çokmuş. Baş gelmiş, birkaç günde açlıkları var. Sofraya getirse, pişirip, koysa yiyecekler çok çocuk ama diyor, benim filanca kardeşim daha aç. Kaç gündür yemek yemediğini biliyorum ben onu. Hadi ben biraz daha sabredeyim de bunu kardeşime göndereyim diyor. Başı hiç pişirmeden götürmüş öbür kardeşine al demiş sana hediye getirdim vermiş. O şahıs almış bunu. Kendisi kaç gündür açsa ailece aç ama demiş ya filanca arkadaşım daha açtı benden. O da götürmüş ona vermiş. O da almış o da götürmüş ötekisine vermiş. Yedi kapı Gazali İhyası'nda yazıyor. Yedi kapı dolaşmış baş. O ona ediyor, o ona hediye ediyor. İhtiyacı var ki olduğu halde arkadaşını tercih ediyor. وَيُثِرُونَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ اِهِمْ Hasasa. Kendilerinin ihtiyacı olduğu halde tercih ediyorlar kardeşlerini. Ben doymayayım, o doysun. Ben yemeyeyim, o yesin. Ben sabredeyim, o rahat etsin diye ona veriyor. Altıncısı alınacak şeyi başı demiş ki ben bunu yerim ama filanca kardeşim çok aç, Onların hanesinden çok feryatlar çıkıyor. Çoluk çocuk açlıktan epeyce kıvranıyorlar. Götürüp ona vereyim diyor. ilk adama getirmiş vermiş. Bilmiyor tabi ilk adamdan çıktığını öyle altı kapı dolaştırdığını. Altıncısı almış. Yedinciye veriyor ama yedincisi başı ilk alan aile. Artık onlar da bakmışlar ki baş kendisine geldi pişirmişler yemişler. Şimdi bunu böyle ben okuyunca Şurasına ayrıca dikkatim çekildi ki bu başın nasibi o ailenin. Bu başın etlerini onlar yiyecekler, onların karnını doyacak. Nasip o ailenin. Nasip değişmiyor dikkat ederseniz. Nasip değişmiyor ama altı Müslüman altı Müslüman bu baştan güzel huyları dolayısıyla büyük sevaplar alıyorlar. O ona hediye ediyor, hep sevap alıyor. O ona hediye ediyor, sevap alıyor. Gene baş kime nasipse onun bu kursağına gidiyor. Kime nasipse onun kursağına gidiyor ama birçok kimse sevap kazanıyor. Buradan bize bir emniyet gelmesi lazım içimize. Yahu Rabbımız bizi yarattı, rızkımızı da kaydetmiş. Hem de yazıyor, hem de bakkallarda bile görüyoruz. El rızkü alallah, her yerde meşhur rızk Allah'ın tekefür ettiği bir şeydir, garanti ettiği bir şeydir. Gelecek verecek diye yazılı levhalarda. Biliyoruz, o halde rahat, olun, rahat edelim. Rızkın da seni arayıp duruyor, sen şimdi çıktın nereye gidiyorsun? Hocam biraz çalışayım da çok çocuğuma rızkı kazanayım, evde ekmek yok hocam. Çalışacağız, çabalayacağız, akşama biraz somun getireceğiz, katık getireceğiz eve. Ha, tamam sen onu aramaya çıktın ya, o da seni arayıp duruyor, öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rızkı ke senin rızkın seni arıyor, istiyor, bulmaya çalışıyor, senin onu bulmaya çalıştığın gibi. Sen onu nasıl bulmaya çalışıyorsan o da sana gelmeye çalışıyor. Kalabalığın arasından yara yara gelecek sana. Ecmilil talep. işini güzel yerden yap. rızık gelecek sana helalinden iste. Helalinden iste. Sakin ol. Telaşa kapılma. Suizandan düşme. rapına isyan etme. Hayır tarafından şey yap. hayırdan gelecek yani. O da anlaşılıyor. Güzel huyun da insana ne büyük şeyler kazandığını insan buradan öğreniyor. Bu şey, sevap kazanmak sadece para harcamakla olmaz. İnsan güzel huyunda gece gündüz ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Çok sevaplar kazanır güzel huyunda. Rabbimiz bizi güzel huylu eylesin. Kardeşlerimize sevgi, sevmeyi, öğrenmeyi nasip etsin. Mektep açmak lazım. Koca bir mektep açacaksın, taleme kaydedeceksin, Sevmeyi Öğretme Mektebi. Çünkü bilmiyoruz. Ailenin içinde kardeşler bile birbirlerini sevmesini bilmiyor. Bilmiyor. sevgiyi unutmuşuz. Sevmek denilen şey nedir? Sevmek denilen şey bir acayip haldir ki, eskiler bunu bilirmiş, bizde yok. Her şey var Türkiye'mizde, hatta dünyamızda, Amerika'da, Avrupa'da, sevmek yok. Herkes birbirinin düşmanı. İnsanlar paralarını, birbirlerini daha çok kolaylıkla tahrip etmek için efendim, silah yapmakta harcıyorlar. Ordu beslemekte harcıyorlar. Ya bu paraları getirin, hepiniz bana verin, şu Afrika'daki Müslümanları doyuralım. İnsanları doyuralım, şu açlıktan kıvranan hemcinslerimize, bunlar Hz. Adem atamızdan bizim kardeşlerimiz. Aynı dedenin torunlarıyız. Gelin şunların karınlarını doyurun. Yok, öyle şey yok. Mahsul toplanıyor, piyasada fiyat düşer diye, denize dökülüyor. Fazlası denize dökülüyor. Yakılıyor. Avustralya'da kıtlık olmuş. Kıtlık değil, kuraklık olmuş. Avustralya'da ben gittiğim zaman anlattılar. Yağmur yağmamış, yağmur yağmayınca otlar sararmış. Avustralya'da çok hayvan besliyorlar adamlar. Hayvan besliyorlar. Kesiyorlar, ihraç ediyorlar. Bakmışlar ki besleyemeyecekler hayvanları Gıray derlerle gır gır gır gır gır gır, gır gır gır gır gır gır gır gır Tarlalarda büyük çukurlar açıyorlar Sürüleri içine koyuyorlar Üstünü toprak kapatıveriyorlar Ya bunları kes bedava gönder de Afrika yesin eh, eh olmaz Yapmıyor Alışmamış sevmeye alışmamış Onun o çektiği acıyı çekmemiş ki Göbeği gergin Sürtü yağlı efendim Kafası başka yerlerde aklı sabahleyin otobüste ayakta mektebe gideceğiz. Sıkış, kalabalık, sıkışık, hava soğuk böyle bu günler gibi dış kapıdan şöyle döndük. Birkaç sene evvel bu hadise. Otobüsün en önündeyim. Baktık ki dış kapının köşesinden bilmem nereye kadar yılan gibi böyle kıvrım kıvrım bir kuyruk. Hep kadıncıklar. Sıra sıra dizilmişler. Yanlarında çocukları bile var. Soğuk. Zehir zemberek böyle bu soğuklar gibi soğuk. Vah yazık dedi birisi. Kim dediyse, bak dediler bu sabahın erken vaktinde biz işe gidelim derken acaba bu ne kuyruğu böyle? Hepsi böyle kuyruklanmış. Şoför biliyor işi. Dedi ki, sen dedi eve dedi buzdolabı al. Eee? Çamaşır makinesi al. Düdüklü tencere al. Ocak al. Efendim, her türlü ev işlerini kolaylıkla hanımlar yapsın, bir günde hepsini bir haftalık yemeği yapıyor. Buzdolabını kapatıyor. Bir hafta şimdi e, çamaşırı da şey yıkıyor zaten. Çamaşır makinesi yıkıyor. Bizim Ayşen Hanım çamaşır yıkıyor. Şöyle yıkıyor. Makine yıkıyor. Oradan da derdi yok. Tencereye de 15 dakikada koydum mu efendi gelmeden önce akşama nasıl olsa şey pişer. Yemek pişer. Meğer sinema kuyruğuymuş. Kadınlar matinesiymiş sinemada. Sırf kadınlara mahsus. Allah Allah. Yani... Güler misin? Ağlar mısın? Yani hani erkekler matinesi, kadınlar matinesi. Kadınlar matinesiymiş. Kadınlar sinemada şey yapacaklar, bilet kuyruğu. Bilet kuyruğuymuş sabah Şunu demek istiyorum kardeşlerim. İnsanın ihtiyacı karşılandı mı? Karnı doydu mu? Parası cebinde oldu mu? İnnel insane leyetu'a erra'ah usta'na. Kendisini Müstavini gördü mü, zengin gördü mü, ihtiyaçsız gördüm mü, insanoğlu tuğyan eder. Azar. Azacak çare arar. Yani nerede nasıl eğleneyim, ne yapayım. Millette para yok. Para olmasa 1500 lira verip müstehcen mecmua alır mı? Fakirin fukarası alıyor. Çıplak kadınlara bakacak, resimlerine bakacak. Günaha girecek diye. Para olmaz olur mu? Gidiyor ona veriyor parayı. Millette para olmasa renkli televizyon alır mı? Hepsinin evinde var Köylüsünden kendisine kadar. Köyde dedim ya, nasıl aldılar bunları? Hocam dediler, senin bildiğin gibi değil. Herkes beşi bir yerdeleri sattı, bilezikleri sattı, aldılar televizyon Keyfe geldi mi, zevke geldi mi, bu millette para var. Hayra geldi mi, yok. Hayra geldiği zaman yok. Allah vasip etmiş sana. Çünkü hayır yapmak da kolay bir şey değil. Hayrı yapmak için Allah'ın nasip etmesi lazım. <gülüyor> İnne dunallah azze ve celledir. İne elpe hijabin min nurin ve dûrmedin. Ma tesme o nefsün şeyem min hisselerine hüjub. İlla zehkat. Taberaniden kayıt. Demem şehri de saat ve ibadullah ibde amrından radiallahu anhum ejmei. Duymuş ki Peygamber sallallahu aleyhi sallam. İnne dunallah azze ve celledir. İne elpe Allah ile mahlukatı arasında 70 bin perde vardır. Yine elfe, elfe Hicabi, elfe Hicabi. 70 bin perde vardır. Min nurin ve zulmetin. Nurdan perde ve zulmetten karanlıktan perde. Nurdan ve zulmetten Allah ile kullar arasında 70 bin perde vardır. Eğer bir kişi, bir nefis, bir ruh e bu perdelerden şöyle bir e, birazcık bir şey işitse onun hislerinden biraz bir şey duysa, hissetse <gülüyor> mahvolurdu, ölür giderdi. Mahvolur, ölü giderdi. Yani dayanamazdı. Peygamber Efendimiz'e bir hadis-i şerif hatırladım. Diyorlar ki Rab'lını gördün mü? Tabi diyor ki, nur olarak gördüm. Yani nasıl başka türlü şey görebilirsin? 70 bin perdeden yani o perdeler kalktı mı, insanın o tecelliyi kavraması için çelik filan yetmez yani. Dağlar dayanamaz. Musa aleyhisselam dayanamadı Tur Dağı'nda dedi ki ya rabbi bana cemalini göster evini enzur ile ile kendi göster bana da sana nazar edeyim bakayım sevdiğim ya rabbi diye niyaz ettiği Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki kaleler terâ. Göremez. Görmem mümkün değil. Velakin ile cebelim. Ama bak şu karşıdaki da fe'inis takarrame eğer benim tecellime tahammül edip de yerinde o durabilirse Feserfe terazi, sen de o zaman görebileceksin demektir. فَلَمَّا تَجَلَّ lil cebeli, جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَٰى سَيْكَٰى Rabbımız Teâlâ daha şöyle bir tecelli ediverince daha parça parça parçalandı, Musa Aleyhisselam da baygın yere düştü. Tabi bu perdeler kullar içindir. Yanlış anlamışsın, olmasın. Dünya perdelerinde perdenin iki tarafından da İki tarafından da görünmez. Yani perdenin o tarafındaki bu tarafı görmez, bu tarafındaki öbür tarafı görmez. Bu perdeler bize mahsur. Bize. Neden? Günahlardan perde, efendim kendini beğenmişliklerden efendim kendini görmekten perde, çeşit çeşit böyle artık ince kitaplarımızın ince en ince bahsidir bu çeşitli maniler, perdeler var insanın kendisinde varlık görmesi, kendisini beğenmesiyle Rabb'ına tecellisine ermesi mümkün olmuyor. O tevazuyu elde etmesi, kendisinden geçmesi gerekiyor. Olanca mahviyetiyle, boyun büküklüğüyle kubuk etmesi gerekiyor. Rabb'imiz bize Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu evet. aleyhi ve sellem Rabbim beni terbiye eyledi. Ve terbiyemi en güzel tarzda eyledi. Mektep-medrese, ilahi mektep medresesi Yani dünya Mek mektebi medresesi değil ama ilahi. Yüz binlerce kitaplarda böyle nice nice bilgiler, hepsi Peygamber Efendimiz, o ümmi Peygamber Öyle bir muhitten yetişmiş Peygamber ki, 15-20 kişiymiş, yazı yazmasını bilen. Ne bilsinler bu kadar incelikleri ama şu hadis-i şeriflere bakın ki, ciltlerle böyle kitapların içinde okudukça her birinin cümlesini izah edeceğiz diye saatlerce konuşuyoruz. Vakit geçmesin diye kesiyoruz. Bittiğinden değil manaları vakit geçmesin diye, geçmesin diye kesiyoruz. Rabbimiz o edepler ile bizi müetteb eylesin. Güzel huylu eylesin. Terbiyeli kul eylesin. Şimdi eskilerin böyle bazı şeyleri remizle anlatması var. Bunu kitaplarında tefsir kitaplarına filan da yazmışlar yani eskiler. Eski bizim dedelerin yazdığı Türkçe kitaplardan birinde okudum ki, ''Adamcağızın birisi bir kadının peşine düştü'' diyor. Subhanallah, tebari ki tefsirini anlatıyor, bak neden bahsediyor. Tebari ki tefsiri içinde anlatıyor. Bir adamcağız, bir kız, kadıncağızın peşine düştü. O gitmiş, o gitmiş, o gitmiş, peşinden ötekisi takip etmiş filan. Bırakmamış kadın, ''Ne istiyorsun?'' demiş. Efendim işte, cemalinize hayran kaldım. İşte, vasılınızı dilerim. Kavuşmak isterim size. Peki demiş, yani şu vakitte gel. O vakitte gelmiş konağa, sarayın şeyine. Efendim, demir olmuş, içeri gel diye almışlar. Büyük bir ayna. Eski devirde ayna bulmak da bir mesele. Şimdi biz biz aynanın da kıymetini bilmiyoruz. İnsanın kendisini aygını gösteriyor bu ayna, güzel bir şey. Eskiden o da, neden yaparlardı? Gümüşü şey yaparlardı, düz dökerlerdi, parlatırlardı, gümüş aynaya böyle bakardı. Şimdi boy boy aynalar var, çeşit çeşit aynalar var. Ama eskiden böyle herkesin ayna olması falan kolay bir şey değil. Bir ayna, büyük aynanın karşısına, e bu ne olacak demiş. Demişlerdi kendisine, şu kendi haline şu aynada bak ondan sonra öteki o bizi sevmek davasını sürebilecek misin? O iddiada bulunabilecek misin? bulunamayacak mısın? O zaman gör demişler. Yani şu haline bak. Sen bu hali pür meralin ile sen o davayı o işi ileri sürecek şeyde misin? Yani layık mısın demek istiyor. Tabi bu hikayeciyi anlatıyor. Yazar, müellif şeye döndürüyor. diyor. Ey kum, sen de Rabbimiz Ta'ala hazretlerini görmek dilersin, sevmekten bahsedersin, cennetini dilersin, cemalini istersin. Şu haline bak. O saraya liyakatın var mı senin? Bu pecmürle, kıyafetle seni o güzel yere alırlar bu o ariflerin meclisine alırlar mı? Sen de arif olacaksın, sen de edeb öğreneceksin, erken öğreneceksin, sen de kendini tezgin edeceksin. Çağırsa zamanın valisi, paşası, ne yaparsın? Ahman, hanım elbiselerin temizlerini ver, gömlemin yenisini getir, efendim hani şu giymediğim pabucu indir, bayramlık bilmem nemi getir. Efendim ne yapıyorsun? Eee vali çağırdı ya, valinin yanına gideceksin, süslenir insan olanca Peki. Bu bizim halimiz nededir? Haset Ömer diyor ki teze yeni öldü, ekber. O büyük arz gününe tezeyü ne derim bakalım. Amellerimiz Allahu Teala Hazretlerine arz edilecek bir gün yok mu? Her şeyimizin. Hadi bakalım süslen, Bir huzura çıkacağımız zaman gelecek. İçinde kim ki bir efendim, çeşit çeşit efendim, hasetler bilmem ne kötü duygular. Ondan sonra neler istiyoruz neler? Böyle olmaz. Olmaz değil. Olmaz değil ama böyle olmaz. Bu hal ile olmaz. Bu pislik, bu pasaklılık ile, bu savruluk, bu kabalık ile, bu edepsizlik ile olmaz. Nasıl olur? Edepsizliği terk edersin, edep alırsın. Huysuzluğu bırakırsın, ahlak ve hasene sahibi olursun. Tembelliği bırakırsın, çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Arif, edip, zarif, boyunu bükük bir beklersin, bir şart olursa gidersin. Yoksa ben giderim bilmem ne fal derler ama şu edepsizde 800 inerler de biraz almasına derler ne yapar bu insan? nasıl nasıldır e, Efendimizi en güzel terbiye ile terbiye elenirse bize de onlardan onun dümdeti biz bize de ishalemiz. İnne zikr <gülüyor> Allahı taala şifa ve inne zikret ne Mevulden müfcel olarak rivayet edilmiş, duymuş ki inne zikr Allahü Teala şifa Allahu Teala Hazretlerinin zikri şifadır. Ve inne zikr olmaz insanların zikri ise daun hastalıktır. Zikir ne demek? Zikir anmak, yad etmek demek. Yani biz Allah, Allah, Allah. Ne yapıyoruz? Allah'ı yâd ediyoruz. Allah'ı Allah anıyorum bilimizde. Zikir oluyor. Ama düşünse, hatırlasa o da yâd etmektir. Hani hatırlıyor musun? Yâdında mı? Filanca zamanlar hani beraberce, filanca. Tamam tamam, hepsi hatırında. Neydi o gün ya? Filan deriz. O da. Ona da hatırlamak derler ya Türkçe'de. İşte Arapça'da da zikirin böyle iki manası var. Bir dille söylemek, bir de kalpten hatırlamak manası da var. Şimdi bu zikir dediğimiz şey Tasavvult'taki Allah, Allah demek, ya İlahe Allah demek bunlar tezekkürden insanı zikre götüren şeylerdir. Yani zorlamalı, gayretli, zahmetli, biraz itekata insanın kendi nefsini ''Ey ee nefis, ne yapıyorsun, uyan, kendine gel, hadi bakalım.'' filan dürterek zikretmek, zikretmeyi zorlamak suretiyle insanın içine Allah bilgisinin, Allah sevgisinin, Allah düşüncesinin, Allah'ın yağının yerleşmesidir. Esas gaye, hakiki zikir odur. O hakiki zihir nasıl olur? Tezekkür ile olur. Yani zikri ilmin talimle öğrendiği gibi külfetle yaparken, yaparken, yaparken, yaparken, yaparken insanın iç iç dışı zikir olur. Hani ayvayı alıyorsun, bu ayva ekşiydi. Portakalı kabuğunu alıyorsun, acıydı. Şekerin içine yatırıyorsun, reçel olmuyor Acıydı da reçel olmadı mı? Oldu. Yani bu adamda zikrin içinde böyle, böyle yata yata ilikte ne kadar zikir işleyince tamam reçel gibi oldu yani, acılığı gitti, ekşiliği gitti, o zaman tam her hali Allah'ı anmak oldu, her hücresiyle Allah'ı anmak oldu. Bizim buranın vaizlerinden, kardeşlerimizden bir tanesi, hocamızla böyle bir büyük toplantıdayız. Efendim dedi, işte Mekke-i Mükerreme, Medine-i namaz kılmak bilmiş bir sefer. Mekke'yi mütevehbede, Kabe'yi müşerrefede namaz kılmak, yüz bin misli sevap, Peygamber'e namaz kılmak, yüz bin misli sevap. Bunun gibi böyle çok karlı işler var mıdır, sevaplar var mıdır diye sordu. kurnaz. Sevap ne cenneti cehennemde, vay cehennemde. Hocamız da soruyor, hocamız da tebessümle şıp diye ağrında cevap verdi. Evet vardır. Nedir efendim? Zikirin yapay yapay yapay yapay yapay yapay. Zikir senin kalbine yerleşir, İçine yani, gönlüne yerleşir zikir. Efendim oradan da bütün azaya yayılır, her hücren, için, dışın hani şeyin reçel olması gibi, sen tepeden temel zikir olursun, her hücren zikir eder. Her halin, her hücren zikir eder. Efendim, işte o zaman ne kadar hücren varsa, ne kadar zerren varsa, bir Allah deyince o kadar Allah demiş olursun, milyarlar oluyor yani. İşte o çok sevaptır demiş. Artık hepimiz bayıldık. Yani o cevabın güzelliğinden bayıldık. Bunu unutmayın. Bu güzel bir şey bilgi. Allah-u Teala Hazretleri bizi, zihninde daim elesin. Ki ibadetlerin en üstünüdür. Hiç hatırından çıkartmayanlardan eylesin. Rabbimizin adı daima gönlümüzde canlı olsun. O şifadır. Neden şifadır? Maddi hastalıklara şifadır, manevi hastalıklara şifadır, efendim üzüntülere şifadır. 70 80 90 türlü derde devadır. Efendim en aşağısı böyle iç burukluğu, efendim üzülmek, tasalanmak filan gibi şeyler her şeye maddeten ve manen şifa alır. Okursun okursun okursun, zikir meclisine su koyarsın efendim okulur. O suyu hasta içer şifa olur Bizim akrabadan birisi İstanbul'a geldi tanıdık bir Müslüman doktora gönderdik. Mesleğinden mahir. İnceledi, dedi ki kanser şurasından şurasına kadar içeriklerini sarmış üç aylık filan ömrü var takribette. Hadi bir başka doktora o da öyle dedi, bir başka doktora bir o da öyle dedi. Yani tamam, bizim akraban gidecek. 3 aylık ömrü kalmış. Doktorlar öğretiyor. Hem de Müslüman yani, incelediler. hastanelerde incelendi. Biz de gözümüz yaşlı, içimize akılıyor. Söylemiyoruz ona. Hocamız rahmetullahi aleh evet. okudu, üfledi, şey yaptı, şifalı su, hadi al içersin, şey yapalım falan diye. Hala sağ adam. 3 ay sonra ölecek mi? Kaç sene, 20 sene oldu, ne oldu bilmiyorum. Hala sağ. Kanser şurasını tanmış da ölecekmiş de. Hayatı sen mi, mi alıyorsun, ne biliyorsun? Ama nasıl oldu? Ya teşhis yanlıştı, kanser dedikleri şey, kanser değildi, ya da Allah'ın zikrinin şifa olduğu orada tecelli ettik. Malzahar Hazretleri her şeye kader. Ve da nâsidâûn İnsanların zikri ise hastalıktır. İnsanların zikri nasıl olur? Bir ile anlatayım. Bir yerde iki dilenci varmış bir sokakta. İki tane dilenci var. Birisi dileniyor ama iki gözüküyor. iş yapacak durumu yok. Ondan, Ondan dileniyor. dileniyor. Köşeye oturulmuş. Geçen bir şey görürse alırmış. Öyle el açıp dilenmek değil de oturmuş orada. Allah merhametlidir, razzaktır, bana elbette rızkımı gönderir falan dermiş. Bir başka dilenci daha varmış orada. O da aklını o mahalledeki zengin aya takmış. İşte falan